Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Ahzab Suresi 1-73. Ayetler Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahsap hızp kelimesinin çoğuludur. Hızp, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir.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 yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan, vekil olarak Allah yeter. Allah, hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı. Ve zıhar yaptığınız, sen bana artık annemin sırtı, yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlarınızı da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 akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm, kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın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 Peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de, sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi, elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar,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 Allah ve Resulü doğru söylemiştir, derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini arttırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar, verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü,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 İçinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevapla amel işlerse, ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi çıkıp, süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehli Beyt! Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah, latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, İman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkeklerle itaat ve ibadete devam eden kadınlar, Doğru erkeklerle doğru kadınlar, Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendilerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmezse, kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın kendisine İslam'la nimet verdiği, senin de yine kendisine nimet verip, kölelikten azat ettiğin kimseye, Zeyd'e, hanımın Zeynep'i yanında tut. Allah'a saygılı ol, boşanma diyordun. Fakat ona dair, Allah'ın açığa çıkaracağı emrini, insanlardan korkarak içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd, kendi dileğiyle boşayıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki, bundan böyle evlatlıkların, kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada, müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz ve takdir buyurduğu şeyleri, yerine getirmede peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce geçen peygamberlerde de bu, Allah'ın adeti olarak böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader ve kat'i bir hükümdür. Peygamberler öyle kimselerdir ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed... Adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. Onu sabah, akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Ve sizin için bağışlama dileyen de melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Müminler ona kavuştukları gün Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Muhakkak ki biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Resulüm, müminlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendileriyle cinsi temastan önce onları bir talakla da boşadığınız zaman, sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Biz... Mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları seninle beraber Medine'ye göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın kendisine peygambere mehirsiz bağışlar ve peygamber de onu nikahlamak isterse, Başka müminlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu helal kıldık. Öteki müminlerin hanımları ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere hakkında üzerlerine farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bilirdik. Bu da sana bir zorluk ve sıkıntı olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, Onlardan dilediğini nöbetinden geri bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin kendilerine verdiğin şeyle razı olmalarına en verişli ve münasip olandır. Çünkü onlar kendileri hakkında ilahi emri uygulayacağını bilirler. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bu zevcelerinden sonra başka kadınlarla evlenmen de, güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka kadınlarla değişmen de sana helal değildir. Yalnız elinin malik olduğu cariyeler hariçtir. Allah her şeyi gözetendir. Ey iman edenler! Artık peygamberin evlerine, siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine de bakmaksızın, vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp eyleşmeyin. Çünkü bu, peygambere eziyet veriyor, o da size söylemekten çekiniyor. Fakat Allah, Hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onlardan yani peygamberin hanımlarından gerekli bir şey istediğiniz veya sorduğunuz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla mümkün değildir. Bu, Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla gayet iyi bilendir. Onlara, peygamberin hanımlarına, ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendileri gibi mümin kadınları, ne de, ellerinin altında malik oldukları cariyeleriyle perdesiz görüşmeleri dolayısıyla bir günah vardır. Dayı ve amca da anne ve baba hükmündedir. Bununla beraber ey hanımlar, Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ey iman edenler, siz de onun için tam bir teslimiyetle salat ve selam getirin. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler bir iftirada bulunmuş, ...ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan dış elbiselerini üzerlerine iyice giyinip örtülsünler. Bu, onların cariye veya hafif meşref değil şerefli ve namuslu bilinmelerine, cinsel taciz, sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar, eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine musallat ederiz. Savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz. Bundan sonra da orada sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse tutulur ve öldürülürler. Daha önce gelen münafıklar hakkında Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Şüphe yok ki Allah kendisine veya hükümlerini tanımayıp, küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş ve onlara içinde ebedi kalacakları çılgın alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık ne bir dost... ...ne bir yardımcı bulurlar. O gün onların yüzleri... ...ateşte evrilip çevrilirken... ...ah keşke biz... ...Allah'a itaat etseydik... ...Peygambere de itaat etseydik... ...diyecekler. Ve diyecekler ki... ...ey Rabbimiz... ...doğrusu biz... ...Efendilerimize ve büyüklerimize... ...onların isteklerine... ...hevalarına ve çağırdıklarına uyduk. Onlar da bizi... ...hak yoldan saptırdı. Ey Rabbimiz... ''Onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov.'' ''Ey iman edenler! Resule karşı tıpkı Musa'yı iftirayla incitenler gibi olmayın.'' Nihayet Allah onu dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü itibarı olandı. ''Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun.'' Emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük bir başarıya kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz emaneti, emir ve yasakları göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Ve o onun getireceği sorumluluktan korktular da, onu insan yüklendi. Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa, cidden o çok zalim, çok cahil demektir. Böylelikle Allah, bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle, münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle, Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, mümin erkeklerle, Mü'min kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ahzab Suresini dinlediniz.